وزدنا علمم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ve an yipb al merâla yipbû illa lillah ve an yıkra an yâudâ fi l-kûfri bagda an anqâfû lllahû minhu kama yıkra an yuqâfû fi l Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri peygamberimizin okumuş olduğum bu hadis-i şeriflerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk sözü, peygamberin sözü olarak dinlemeyi, peygamberin sözü olarak kulak vermeyi, duyduktan, dinledikten ve anladıktan sonra, hadiste anlatıldığı biçimde hadiselere bakmayı, hadiste ortaya konduğu biçimde iman etmeyi, ve hadislerinde Allah Resulü'nün bizden istediği hususları pratik hayatımıza derhal aktarmayı, hadisle amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Hadisi Hazreti Enes radıyallahu An Hazretleri bize rivayet ediyor. Hazreti Enes Resul-i Ekrem'in tedrisinde yetişmiş Resulullah'ın imanına Resulullah'ın İslam'ına, ihsanına, tatvasına, cihadına şahit olmuş büyük bir sahabiyim. Bu büyük sahibi diyor ki: "Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. "Selefen men kunne fihi iman 3 durum vardır. Üç makam, üç güzel haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını tatmış İmanın zevkine ermiştir. Birincisi, men Allahu ve Rasuluhu ma. Bir kimse ki kendisine Allah ve Rasulünden daha sevgili bir şey yoktur. Allah ve Rasulünün sevgisinin üstünde başka bir sevgisi yoktur. Bunları her şeyin üstünde ve her şeyden çok sevmektedir. İkincisi ve en muhabbel mer'e la yuhibbu illa lillah Allah için sevmiştir. Sevgisinde ölçü kıstas Allah'tır. Sevdiğini Allah için sevmiştir. Üçüncüsü ve en yekraha en yaud fi'l kufri bazı en elqazahu'llah minhu kema yekrahu en yukzafa fi'n nas. ki Allah kendisini küfürden kurtarıp imanla, İslamla, Kur'an'la tanıştırdıktan, buluşturduktan sonra tekrar küfre dönüp düşmekten, ateşe atılmaktan tiksindi gibi tiksinmekte ve iğrenmektedir. İşte bu üç husus, bu üç haslet kimde varsa o kişi imanın tadını tatmıştır buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. hadisin dış çerçevesi bu. İmam Nevevi'nin tahkikiyle bu hadis İslam'ın esaslarından İslam'ın kaidelerinden en büyüküdür. Bedrüttin Ayni de aynı noktaya parmak basıp işaret ettikten sonra bakın şöyle der. Nasıl büyük bir kaide olmasın ki bu hadiste imanın en üstün mertebesini teşkil eden Allah ve Resulullah sevgisi anlatılmaktadır. Bu ise dinin temelidir der. Arkadaşlar, karşımızda bir iman konusu, imanın tadını tatma konusu, imanın aslına erme konusu, bir de bu imanın tadını tatma adına üç yol, üç merhale ya da üç durum vardır. Demek ki kişi inanacak ama bu imanın tadını tatması için bazı şeyleri yapacak sadece inandım deyivermesi yetmeyecektir. Peki, imanın tadına ermek, imanın tadını tatmak ne demektir? Ne anlıyoruz bundan? Arkadaşlar, imanın tadını tatmak demek, iman sebebiyle katlandığı, yaşadığı hayatın tadını almak, imanının icraatı olan amellerinden zevk almak demektir. Zira, İman yenilip içilecek bir şey değil ki ondan zevk alınsın. Bakın İbrahim etem der ki vallahi biz öyle bir lezzet içindeyiz ki bunu krallar bilmiş olsalardı onun için yani onu bizden alabilmek için bize kılıçla harp aşarlardı. O halde imanın tadını almak demek onun farkında olmak demektir. Yani imanın farkında olmak demektir. İmanı sebebiyle yaşadığı hayatın farkında olmak, imanın sebebiyle katlandığı şeylerden zevk almak demektir. İmanının farkında olmak demektir. Önce kişi en çok Allah ve Resulü sevecek. Eğer mümin bir şeyler sevecekse, her şeyden çok Allah ve Resulü sevecek. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, kendisinin en çok sevilmesi gerektiğini, bir ayeti kerimesinde bize şöyle anlatır. Kul, de ey peygamberim, İnkâne âbâukum, eğer babalarınız, ve ebnâukum, oğullarınız, ve ihvanukum, kardeşleriniz, ve ezvâcukum, zevceleriniz, hanımlarınız, ve aşiretukum, aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, ırkınız, ve emvâlu niktaraptumuha, kasanızda, kesenizde biriktirdiğiniz mallarınız, marklarınız, dolarlarınız, riyalleriniz, altınlarınız, gümüşleriniz, ve ticaretun tahşavuna kesadaha, cesadından durgun gitmesinden, müşterinin kesili vermesinden korktuğunuz ticaretiniz, dükkanınız, tezgahınız namaz vaktinde bile açık tuttuğunuz, ilim öğrenmeyi bile adına terk ettiğiniz, süsleyip vitrinlediğiniz dükkanlarınız <gülüyor> hoşunuza giden evleriniz dışarıdan şöyle bakıp bakıp zevkten sekiz köşe olduğunuz dayalı döşeli evleriniz insanlarla aranıza set çeken sizi insanlardan saklayan evleriniz ebedi kalma arzunuzu sembolize eden semutvari villalarınız köşkleriniz Tahabb ileyküm minallahi ve rasulih. Eğer size Allah ve resulünden daha sevimli geliyorsa bir de vacihadin fi sebilihi Allah yolunda cehidden, cihattan, cihattan, Allah'ın dinine hizmetten daha sevimli geliyorsa satarbasu hatta yeti Allah bi emri Allah'ın belası gelene kadar bekleyin. Allah'ın belasının gelmesini bekleyin. Eğer bunlar adına ilim öğrenmekten, Allah'ın dinine hizmetten vazgeçiyorsanız, bunlar sizi engelliyor ve imkan vermiyorsa, Allah'ın belasının gelmesini bekleyin diyor Allah. Evet arkadaşlar, Allah bütün bunların üstünde sevilmeli. Bütün bunların hatırıyla Allah'ın hatırı karşı karşıya geldiğinde, bütün bunların hatırı ayaklar altına alınmalı, Allah'ın rızası, Allah'ın hatırı, başa tac yapılmalı. Bakın yine Kur'an, Allah'ın başkaları gibi sevilmemesi gerektiğini ya da başkalarının Allah gibi sevilmemesi gerektiğini bir ayeti kerimesinde şöyle anlatır. يَتَّخِذُ min دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُشِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'tan başka nitler, eşler, endat bulurlar ve onları Allah gibi severler. Allah'ı sever gibi onları severler. Allah'ın arzularıyla, tavutlarının, reislerinin, babalarının, analarının, hanımlarının, zevklerinin, modalarının, hiziplerinin, kilitlerinin arzuları karşı karşıya geldiği zaman. Allah'ın arzularını ayaklarının altına alma pahasına, bunların arzularını başlarına tac yaparlar. Allah'ı memnun ediyorlarmış gibi onları memnun etmeye koşarlar. Müdürleri, amirleri, yönetmelikleri, yasaları memnun etmeye koşarlar. Allah'a yapılması gereken şeyleri onlara yaparlar. Hatta Allah'a isyan olan konularda bile bunlara itaat ederler. Mesela namazdaki kıyamı terk ederler ama birilerinin gününde kıyamda dururlar. Zekatı terk ederler ama vergiyi asla ihmal etmezler. Allah'ın azim haberlerini yani Kur'an'ın haberlerini terk ederler ama televizyonun haberlerini asla kaçırmazlar. Çocuklarının eğitimi konusunda Allah'ın kini beğenmeyip birilerinin kapısında el açıp dilencilik yaparlar kılık kıyafet noktasında, hukuk noktasında, kazanma harcama noktasında Allah'ın kini beğenmeyip birilerinin kapısında el açıp dilencilik yaparlar, birilerine müracaat ederler. Arkadaşlar, dilelim ki, dilesiniz ki böyle yapmak gerek Allah'ı inkar ederek olsun gerekse Allah'ı inkar etmeyerek olsun uluhiyyette onları Allah'a ortak koşmaktır. Onları Allah'tan daha fazla sevmek ve Allah'tan iraz edip, Allah'tan yüz çevirip onlara yönelmek demektir. Ama وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَبْدُ حُبَّا Müminlerin sevgileri ise ziyadesiyle Allah'adır. Onlar en çok Allah'ı severler, Allah'ı sayarlar, Allah'a müracaat ederler ve Allah'ı dinlerler. Demek ki imanın tadını alabilmek için en çok Allah'ı ve Resul'ünü seveceğiz. Arkadaşlar, bilelim ki amelsiz ve ibadetsiz, itaatsiz, razı olduklarını yapmadan, yasaklarından kaçınmadan mücerret bir sevgi, sevgi değildir. Bu sevgi hiçbir işe yaramaz. Muhabbetin hükmü itaattir. İtaatsiz bir muhabbet ısharı yalandan ibarettir. Tazim ve saygı duyulmayan yani sevilmeyen bir sevgili mağbut olamaz. Binaenaleyh ibadetsiz sevgi yalandır. Allah'ı seviyorum diyen kişinin itaatine bakılır, ameline bakılır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, nehirlerinden de kaçınmıyorsa bu adam en büyük sahtekardır. Çünkü arkadaşlar sevginin ispatı lazımdır bir adam Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa bunun ispatı lazımdır. Seven, sevgilisinin sevdiğini sever. Sevgilisinin sevmediğini sevmez. Onun dostlarına dost olur, düşmanlarını düşman bilir. Rızası sebebiyle razı olur, gazabı sebebiyle gazap eder. Sevgilisinin emrettiklerini emreder, nehyettiklerinden de nehyeder. Seven, sevdiğini müdafaa eder sevdiğine toz kondurmaz. Birileri sevgilisinin aleyhinde konuştu mu? Birileri sevgilisine taş attı mı? Birileri sevgilisinin kitabıyla, ayetleriyle, hükümleriyle, eşarbıyla, namusu ve iffetiyle oynadı mı? Yıldırım kesilir, ateş kesilir, ya ölür ya da öldürür. Sevdiğini müdafaa eder. Bu şekilde Allah'ı sevenler, Allah'ın öyle velileridir ki yeryüzünde, Allah onların gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olmuştur. Allah onların razı olduklarından razı olmuş, gazap ettiklerine de gazap etmiş. Zira onlar da Allah'ın razı olduklarından razı olmuşlar, gazap ettiklerine de gazap etmişlerdir. Gazap ve rızada Allah'la beraber olma. Burada bir iki muşahhas misal arz edeyim. Bir gün Hazreti Ebubekir Siheyde Rumi ve Bilal'i üzecek bir davranışta bulunmuştu da Allah'ın Resulü Hazreti Ebubekir'e şöyle buyurmuştu. Ey Ebubekir, galiba onları öfkelendirdin. Eğer onları öfkelendirdiysen bilesin ki Rabbini de öfkelendirdin. Zira Rabbin öfkelenmesi onların öfkesinin yanı başındadır. Onların gönlünü çabucak almaya bak ey Ebu Bekir buyurdu ve Hazreti Ebu Bekir de bu iki Allah dostunun gönlünü alıverdi. Yine bakın Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra bir gün Müslümanların bir topluluğuna rastladı. Müslümanlar Ebu Sufyan'ı görünce kılıçlarımız Allah'ın düşmanından alacağını almadı. Kılıçlarımız Allah düşmanından nasibini almadı dediler. Durum Resulullah'a intikal edince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Onları mazur görün. Onlar Allah'ı çok sevdiklerinden Allah düşmanlarına karşı nefretleri onlara bu sözü söyletti buyurdular. Evet, Allah'ın düşmanlarını düşman bilme, dostlarını dost bilip sineye basma. Acaba siz de Allah düşmanlarını düşman biliyor musunuz? Allah düşmanlarıyla tüm alakalarınızı kesip onlara nefretle bakabiliyor musunuz? Allah düşmanlarına karşı Allah'ı müdafaa etme adına, Allah'ın ayetlerini, peygamberinin hadislerini ve sünnetini müdafaa etme, gündemde tutma adına bir derdiniz, bir çileniz var mı? Bir Allah düşmanına haddini bildirme adına, bir gece uykusuz kalmanız var mı? Birisinin Allah'a, Peygamber'e küfretmesi karşısında üzüntüden kahrolup bir kerecik yemeği terk etmeniz oldu mu? Peygamberinizi ve onun yolunu sünnetini öldürmek isteyenlere karşı onun sünnetini öğrenip müdafaa etme adına bir kerecik hadis kitapları arasında sabahladığınız oldu mu? Üzüntüden ötürü bir kerecik başınıza tarak vurmayı, pantolonunuza ütü çekmeyin, dükkanınızı açık tutmayı ihmal ettiniz mi? Bir düşünün, Allah'ın düşmanlarını düşman mı biliyorsunuz, yoksa dost bilip bağrınıza mı basıyorsunuz onları? Yoksa evinizin içine mi taşıyorsunuz onları? Okuma adına, seyretme adına, evinizin içine mi taşıyorsunuz düşmanı? Gel ey Allah'ın düşmanı! Gel ey dinimi dinamitleyen mel'un! Gir evimin içine, gir de hanımımı, çocuklarımı bir akrep gibi sokup zehirleyiver dercesine, evinizin içine mi sokuyorsunuz onları? Arkadaşlar bir düşünün, Allah düşmanlarını düşman bilebiliyor, Allah dostlarını dost bilebiliyor, kabullenebiliyor musunuz? Bunu bir düşünün. Evet, Allah sevdiklerinin sevdiğini sever, sevmediğini de sevmez. Bir kutsi hadiste Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Kulum nafilelerle bana öylesine yaklaşır ki ben onu severim. Hatta onun gören gözü işiten kulağı olurum. Mümin kulumun canını alma noktasında tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Zira kulum ölümü sevmez. Ben de kulumun sevmediğini sevmem. Ama kulun daha çok seveceği öbür aleme intikali için bunda zaruret vardır. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Allah sevdiği kulunun sevmediği ölüm konusunda tereddüt geçiriyor. Kulun sevmediği için ben de sevmem diyor. Ama daha çok seveceği cennete intikali için, öbür aleme intikali için bunda zaruret var, ölmek zorundadır kulun. Zira amellerin tümü Allah sevgisinden kaynaklanır. Arkadaşlar, Allah'ı sevmenin ilk ve en baş ispatı ona kulluk, Allah'a ibadet etmek ve yalnız kulluğu Allah'a mahsus kılmaktır. Bakın bir hadisi kutsi'de Rabbimiz şöyle buyurur, ben ortaklıktan en beri olanım. Kim bir amel işlerde benden başkasını o ameline ortak ederse ben ondan beriyim, ben o amelden uzağım yaptığı amelin tamamı o ortağına aittir buyurur. Hani riyakar kari, riyakar okuyucu, riyakar mücahit, riyakar sadakacı hadisini bilirsiniz. Adam okur Kur'an'ı ama Allah için değil. Ne güzel okuyor desinler diye. Adam cihada gider ilahi kelimetullah için yani Allah'ın kelimesinin Allah'ın adının, Allah'ın dininin yücelmesi için değil. İşte yiğit desinler diye, bahadır desinler diye cihada gider. Adam infak eder, Allah rızası için bir fakirin karnını doyurma adına değil, Allah'ın rızasını tahsil adına değil, işte cömert desinler diye, sahih desinler diye infak eder. Rabbimiz buyurur ki kim bir amel işler de, o ameline benimle beraber başkalarını ortak ederse hem benim rızam için hem de başkalarının tevekkülünü kazanma adına o ameli işlerse benim o amelle en küçük bir ilgim alakam yoktur. O amelin tamamı o ortağına aittir buyurur. Demek ki arkadaşlar Allah'ı sevmenin ilk ispatı Allah'a kulluk ama yalnız Allah'a kulluk. Kulluğa başkalarını ortak etmemek biçiminde Allah'a yapılacak kulluk. İkincisi Allah'ın kazasına rızadır. Hastalık, fakirlik, felaket, sarsıntı gibi ondan gelen bela ve musibetlere rıza göstermek Allah sevgisinin ispatıdır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır. وَالصَّابِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالظَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Zorluk ve darlık anında sabredip kazaya hıza gösterenler, sevgi ısharında sadık olanlardır. Arkadaşlar, ayeti kelimede geçen zorluk ve darlık mallarda olur. Sıkıntı da bedenlerde olur. Sarsıntı ise kalplerde olur. Bakın, Ahmet İbni Hanvel Hüsnedinde, Resulullah'ın şu hadisini nakleder. Bir müminin çocuğunun canını aldığında Allah meleklerine sorar. Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Melekler evet aldık Ya Rabbi derler. Peki kulun böyle bir iptilaya maruz kalınca ne dedi? Nasıl hareket etti? Ya Rabbi sana hamd etti. Kazana rıza gösterdi ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Deyince Cenab-ı Hak o kulum için cennette bir köşk yapın ve adını da Beytülhamd koyun buyurdu. Arkadaşlar, sıkıntı halinde hamd etmek iki delili gerektirir. Birincisi, kulun Allah'ı hamde layık görmesi. O her şeyi güzel yapar. Her şeyi bilen alim. Her şeyi yerli yerince yapan hakim. Her şeyden haberdar olan habir olarak Allah'ı bilmesidir. İkincisi, Allah'ın seçtiğinin kendi isteğinden daha hayırlı olduğuna inanmasıdır. Demek ki Allah sevgisinin ispatı, birincisi yalnız Allah'a kulluk yapmak, ibadeti yalnız Allah'a hadis kılmak, ikincisi de Allah'ın kazasına rıza göstermektir. Evet arkadaşlar, hadisin birinci bölümünde Resulullah, Allah ve Rasulünü her şeyin üstünde sevmemiz gerektiğini anlatır. Biz Rasulullah'ı da her şeyden çok seveceğiz. Zira biliyoruz ki arkadaşlar Allah'ı sevmenin delili, ispatı Rasulullah'ı sevme ve O'na tabi olmadan geçer. Bakın ayet kelime şöyle, قُلْ in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ de ki peygamberim eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Evet Allah'ı sevmenin ispatı budur. Yerken, içerken, ticaret yaparken, otururken, konuşurken, yatarken eğer Resulullah'a tabi iseniz Allah'ı seviyorsunuz demektir. Kazanmanız, harcamanız, kılık kıyafetiniz, ev tefrişiniz, çocuklarınızla olan münasebetiniz hanımlarınıza karşı tavırlarınız gece hayatınız eğer Resulullah'ınkine benziyorsa Allah'ı seviyorsunuz demektir. Değilse iddianız yalandan ibarettir. Öyleyse arkadaşlar bütün bu konularda Resul-i Ekrem'e benzeyip benzemediğimize bir dikkat edelim. O zaman Allah'ı sevip sevmediğimiz Resulullah'ı sevip sevmediğimiz kendiliğinden ortaya çıkacak demektir. Bakın Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatır: La hatta akun ahabb ve Sizden biriniz ben kendisine ehlinden, iyalinden, karısından, çocuklarından, malından, mamelekinden ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz arkadaşlar iman etmiş olabilmek imanın tadını tatmış olabilmek için Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok seveceğiz zira sevginin zirvesi mükemmelliktir Allah ve Resulü'nden başka da mükemmel yoktur müşteriyi en çok sevenler düşünün düzeni en çok sevenler memurluğu en çok sevenler Makamı, kadını, evi, arabayı, parayı, pulu en çok sevenler. Bazen kasada, bazen kesede, bazen çantada, bazen yastığın altında, bazen de hayalinde ve rüyasında parayı en çok düşünen ve en çok sevenlerin bu sevgisi nereye kadar uzanıyor bir bakın. Kadı İyaz der ki, peygamberi sevmek demek, peygamberin sünnetine yardım etmek demektir. Peygamberi sevmek demek, peygamberin şeriatını müdafaa etmek demektir. Peygamberi sevmek demek, onun zamanına yetişerek, onun uğrunda malını ve canını bezletmiş olmayı temenni etmektir der. Arkadaşlar, işte sevgi ancak bunlarla tamam olur. Kişi ne zaman ki peygamberin kadri kıymetini şeref ve mertebesini bilir, onun her baba ve evlattan, her iyi ve iyilikten, iyilik yapandan daha üstün olduğu hakikatine ererse, sevgisi ancak o zaman sahih olur. Hatta bir de der ki, Resulullah bu hadisiyle tabii sevgiyi değil, ihtiyari sevgiyi kastetmiştir. Zira insanın kendisi tabiattır, tabiidir onu ters çevirmeye imkan yoktur. O halde, hadisin manası şudur. Bana taat uğrunda nefsini telef etmedikçe, benim rızamı kendi helaki pahasına da olsa, kendi heva ve hevesine tercih etmedikçe, beni sevme iddiasında bulunan kişi yalancıdır. İşte Allah'ın Resulü bu hadislerinde bunu anlatır, diyor Hattabi. Arkadaşlar, burada iki hususun üzerinde durmalıyız. Bunlardan biri, iştiyari ve ızdırarı sevgi nedir? Onu bir tanıyalım. İkincisi de, kişinin hevesini, arzularını Resulullah'a uydurmasının manası nedir? Onu bir tanıyalım. İslam, insanın fıtratını, fıtri yapısını ihmal etmez. İslam, insana bir şey emrederken, ona bir yük yüklerken, onun zaaflarını, fıtratını asla göz ardı etmez. İnsanın zaafları vardır. Bakın, yine Kur'an'dan öğreniyoruz ki, Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurur, لُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشِّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَادِيلِ مُقَندَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِذَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ Onun mayasında bir hep çok şeye karşı sevgi vardır. neil ve arzu vardır. İslam eğer fıtratı bilmeyen birisinden gelseydi, fıtratı tanımayan bir din olsaydı, böyle üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız fıtratın dışında zor şeyler isteyecekti bizden. Mesela diyecekti ki, yalnız Allah'ı sevin, Allah'tan başka hiçbir şey sevmeyin diyecekti, fıtratı tersine çevirecekti Fıtratın dışında zor şeyler isteyecekti ve biz de bunları icra edemeyecektik. Halbuki İslam fıtrat dinidir. Fıtratı bilen Allah'tan gelme bir dindir. Fıtratın dışında üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız zor şeyleri bizden istememektedir. Binaenaleyk arkadaşlar insan olarak ben bir şeyleri seveceğim. Zira bu benim mayamda fıtratımda var. Ama Allah ve Resulünü bu sevdiklerimin hepsinden fazla seveceğim. Bir de bu sevdiklerimi Allah için seveceğim. Arkadaşlar, sevdiklerimi Allah için sevince, tabiatıyla bu sevgi yine Allah sevgisine raci olacaktır. Mesela, eğer ben babam için birilerini seveceksem, bu sevdiğim elbette babamın sevdiği olacaktır. Aynen bunun gibi, eğer ben Allah için birilerini seveceksem elbette bu sevdiğim Allah'ın sevdiği olacaktır. Dolayısıyla benim onlar adına olan bu sevgim yine Allah sevgisine raci olacaktır. Ya da sevdiğini Allah için sevmek demek Allah'a götürücü olanı sevmek demektir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Sevdiğini kişinin Allah için sevmesi demek... Allah'a götürücü olanı sevmesi demektir. Mesela, eğer ben namazı seviyorsam, bu beni Allah'a götürücü olduğu için seviyorum demektir. Eğer ben cihadı seviyorsam, bu amel beni Allah'a götürücü olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmama vesile olduğu için, ben bu ameli seviyorum demektir. Ben ilmi seviyorsam, mesela bir kılığı, bir kıyafeti seviyorsam, bir sofrayı seviyorsam, bir kanı seviyorsam, mesela kurban kanını seviyorsam ya da kafir kanını seviyorsam, yani kafirin öldürülüşünü seviyorsam, bütün bu ameller beni Allah'a götürücü olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmama vesile olduğu için ben bütün bunları seviyorum demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, kişinin sevdiğini Allah için sevmesi demek, Allah'a götürücü olanı sevmesi demektir. Tabii olarak bu bizi şu noktaya götürecektir. Allah'ın razı olmadığı şeyleri sevmemek, onlardan tiksinmek de Allah adına sevmektir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Nasıl ki Allah için sevdiğini sevmek demek, Allah'a götürücü olanı sevmek demekse, aynen bunun gibi arkadaşlar Allah'ın razı olmadığı şeyleri sevmemek, onlardan tiksinmek, onlardan nefret etmek de Allah adına sevmektir. Mesela, içkiyi, zinayı, tavukları, Allah düşmanlarını, tesettürsüzlüğünü, haram kazancı, e, cahil kalmayı, cehaleti sevmemek, onlardan tiksinmek de Allah adına sevmektir. Bunu anladık. <gülüyor> yani, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'a götürücü olanları sevmek, Allah'ı sevmenin alameti olduğu gibi Allah'ın sevmediklerini sevmek de yine Allah sevgisine telavet edecektir. Bunu anladık. Bir de arkadaşlar kişinin hevesini Resulullah'a uydurması isteniyor bu hadiste. Hani <gülüyor> demin okumaya çalışmıştım. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. la يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَهُ تَبَعًا لِمَا جِبْتُ بِهِ Sizden biriniz hevasını, heveslerini benim getirdiğim şeylere tabi kılmadıkça mümin olamazsınız. Sizden biriniz hevasını, heveslerini, arzularını benim getirdiğim dine, benim getirdiğim prensiplere tabi kılmadıkça mümin olamazsınız. Evet, ben ne getirdiysem arzusu, hevesleri ona teslim olmayan kişi mümin olamaz diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peygamberimizin sözü son derece net ve açıktır. Mesela heveslerimiz vardır. Elbisede, giyimde, kuşamda heveslerimiz vardır. Gümüş kaptan yemekte, villada oturmada, saçımızı taramada, galavat tırmada, işte fakülteyi bitirip filan mevkiye gelmede, falanları filanları elde etmede, evimize şunları şunları almada, kalebodur. Bayans köşetmede, çocuğumuzu falan okula kaydettirmede, emekli olduktan sonra şöyle üstü açık bir arabayla kaplıca kaplıca plaj plaj gezip keyif çatlatmada heveslerimiz var. Öyle değil mi? Hepimizin ayrı ayrı, farklı farklı beklentilerimiz var, arzularımız var, heveslerimiz var. İşte bu heveslerimiz İslam'a Resulullah'ın getirdiği vahye kanalize edilirse vahye mutabakat ederse o zaman kişi iyi bir Müslümandır. Mesela arkadaşlar kişinin paraya hevesi var. Eğer kişi ona kul olma adına değil de kendine yetecek rızkın dışındakileri Allah'ın rızasını kazanma adına kendisine, ailesine ve Müslümanlara harcayabiliyorsa o zaman bu hevesini İslam'a kanalize etmiş demektir. Bu kişi gerçek Müslüman demektir. Yani dükkanı, 60 fabrikası, yüz yatı, 500 arabası olan bir adam, hevesini Resulullah'a uydurmak için bunların tamamını ile karacak, Allah yolunda infak edecek değildir. Bu sözümle bunu kastetmiş değilim. Eğer bu adam bunları Allah'ın istediği yerde kullanıp harcayabiliyorsa, o zaman hevesi Resulullah'ın getirdiğine teslim olmuş demektir. Yani bu elindeki malının, mülkünün, atının, arabasının, Bilmem mücevherlerinin, altınlarının, gümüşlerinin, marklarının, dolarlarının tümünü, elindeki imkanlarının tümünü elinde nasıl lazım. Her ekreme uyması için, Rasul-i Ekrem'in için kastetmiyorum bunlar duracak. Fakat bütün bunları Rasul-i Ekrem'in istediği yerde kullanıyor, harcıyorsa, Allah ve Rasul'ün razı olacağı noktada bunları kullanıyor, harcıyorsa, işte bu kişinin hevesi Rasul-i Ekrem'in getirdiği dine mutabakat etmiş, uymuş demektir. Arkadaşlar, bir adam düşünün ki karısını seviyor. Hevesi var onda. Ama bir gün öğrendi ki Allah'ın Resulü, Allah hanımına şöyle şöyle davranmanı istiyor buyurdu. Mesela namaz konusunda onu zorlayacaksın. Tesettür konusunda onu zorlayacaksın dediyse, bunu öğreni öğrenmez hemen uygulamaya yönelirse, bu adam karısına olan hevesi değer buluk uygulamasına engel olmazsa hevesi Resulullah'ın getirdiğine teslim olmuş demektir. Anladınız değil miyim? Karısına olan sevgisi, ona olan hevesi Resulullah'tan kendisine intikal eden emri uygulamasına engel olmuyorsa o hevesleri Peygamber'in arzusuna, Peygamber'in sünnetine teslim olmuş, teslim etmiş demektir. Mesela çocuğuna hevesi olup da onu sabah namazına kaldırmayan ebeveyn de böyledir. Çocuğuna olan hevesleri, arzuları Allah'ın ve Resulünün isteklerine engel olmuşsa, bu yani çocuğunu sabah namazına kaldırmamışsa işte bu kişinin hevesleri arzuları resul Ekrem'in getirdiklerine buluyor demektir. Resulullah'a teslim olmayan kişi de gerçek manada Müslüman değildir. resul Ekrem'in hadislerinde ifade ettiği çile arkadaşlar, tüm hevesleri Resulullah'a uydurmak zorundayız. Değilse ona karşı muhabbet ısrarında yalancıyız demektir Allah korusun. Ebu Zinad'ın ifadesiyle sevgi üç kısımdır. Birincisi, iclan ve tazim sevgisidir. Evladın babayı sevmesi gibi. Biz biliyoruz ki bütün evlatlar fıtraten, tablan babasını sevmektedir. Bu sevgi iclal ve tazim sevgisidir. İkincisi merhamet ve şefkat sevgisidir. Bu da babanın evladını sevmesi gibi. Üçüncüsü de müşakere ve beğenme sevgisidir. İnsanların birbirlerini sevmesi gibi. Arkadaşlar Allah'ın Resulü bunların hepsini kendinde toplamıştır. Biz Resulullah'ı bu üç sevginin üçüyle de seveceğiz. Zira Allah'ın Resulü sanki bizleri her türlü belalardan, kötülüklerden koruyan bir babadır. Bu gözle seveceğiz onu. Yani evladın babasını sevdiği gibi biz Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek zorundayız. İkincisi bir babanın evladını sevdiği gibi seveceğiz onu. Nasıl ki baba evladının hakkını, hukukunu koruma adına kanat geliyorsa ona, biz de Resulullah'ın dinini, hakkını, hukukunu, yolunu, sünnetini, anlayışını koruma adına kanat geleceğiz ve böylece seveceğiz onu. Üçüncü sevgi zaten belli. İnsanlar birbirlerini severler. Elbette Resulullah bu sevilenlerin en başta geleni olacaktır. Çünkü biz dini Resul-i Ekrem'den öğrendik. Biz vahiy Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam'dan tanıdık ve öğrendik. Binaenaleyh Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam sevilmesi gerekenlerin en başta geleni oraktır. Arkadaşlar, Allah ve Resulünün rızasını kazanmayı, kişinin kendi helakine tercih etmesi, uğrunda canla başla kendini helak etmesi, kendini bu uğurda daradan, dereden atması değildir. E tabi normal olarak bu mana kastedilmemektedir. Öl giderken onun yolunda ölmek demektir bu. Yani Allah yolunda öldü, İslam yolunda öldü, bu yolda öldü denir ya, işte öylece ölmektir. Yani öyle bir hayat yaşayacak ki bir Müslüman Resul-i Ekrem'in kendisinden istediği hayatın içinde olacak, onun gösterdiği yolda olacak, ölüm Müslümanı o yolda bulacak, işte böylece Allah Resulü'nün yolunda kişimiş olacak. Yoksa işte burada kast edilen başını yolması, kendisini yerden yere atması ya da intihar etmesi, işte kendisini boğması, Rasul-i Ekemin yolunda kendisini feda etmesi, heder etmesi, intihar etmesi manasına gelmeyecektir bu. Bir ay-kerim mesela biz وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ diyordu ya ancak ve zinha Müslümanlar olarak ölün diyordu ya işte ayetin ifade ettiği biçimde Allah ve Rasul'ün yolunda ve Müslüman olarak ölmektir. Arkadaşlar, Allah ve Resulünü her şeyden çok seveceğiz. Bakın, Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde buyururlar ki, Bukhari ve Müslüm'de فَاِنَّمَا أَهْلَكَ min مِنْ قَبْلِكُمْ كَفْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاَخْتِلَافُهُمْ ala اَنْبِيَائِهِمْ Sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi, çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Çok soru sordular ve çok muhalefet ettiler de Allah onları elbidim. Arkadaşlar, soru üç türlüdür. Birincisi yapma adına, uygulama adına sorulan sorudur. İkincisi kaçma adına, kurtulma adına sorulan soru. Üçüncüsü öğrenme adına, belleme adına, sefakkuh adına sorulan soru. İşte bakın, peygamberimiz hadisi şeriflerinde buyururlar ki, çok soru sordular ve çok soru sormaları ve sonunda peygamberlerinin gösterdiklerine de muhalefet etmeleri sonucunda onlar helak oldular buyurur. Yani çok soru sordular ya da buradaki peygamberlerin, yes'elu, se'ele, istemek manasınadır. Çok şey istediler peygamberden. Mesela bağlar, bahçeler istediler. Altınlar, gümüşler, sofralar, yiyecekler istediler. Bir de peygambere muhalefet ettiler. Arkadaşlar, esas bu mananın üstünde durmak zorundayız. Peygamberi emir ve nehi makamında görmediler. Peygamberi amir ve nahi makamında görmediler. Emretti peygamber, bizi bağlamaz senin emrin dediler. Nehyetti bizi bağlamaz senin nehin dediler. Hükmüne itiraz ettiler. Peygamberin sünneti bizi bağlamaz dediler. Peygamberin sünneti onun dönemindeki yaşayan insanları bağlar. Peygamberin sözleri o dönemin insanlarını bağlar. Halbuki bizim toplumun, bizim dönemin insanları değişmiştir, şartlar değişmiştir. Peygamber'in sözleri, peygamber'in sünneti bizi bağlamaz dediler ve peygamber'in ortaya koyduğu şeylere itiraz ettiler ve peygambere tabi olmadılar. Arkadaşlar çocukluğumuzdan beri bize öğretilen işte peygamberimizin sıfatları vardır. Sıdık, ismet, emanet, fetanet, tebliğ gibi peygamberin sıfatları vardır. Arkadaşlar peygamberimizin sıfatları kendisiyle ilgili yönüdür. Bunları zaten kabul etmişim ben. Yani peygamberin doğru söylediğini, yalan söylemediğini, günahsız olduğunu, emin olduğunu zaten kabul etmişim ben. Ama aynı zamanda benim birini peygamber kabul etmem demek, onun amir ve nahi oluşunu kabul etmem demektir. Ben peygamberi yukarıda zikrettiğim beş sıfatıyla kabul etsem, ve fakat onu hayatta emretme ve nehyetme makamında görmesem, onu peygamber olarak kabul etmiş sayılmam. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Demin arz ettiğim sıfatlarıyla onun peygamber olduğunu kabul etsem, peygamberliğini kabul etsem, bütün bu sıfatlarını kabul etsem, fakat o peygamberi kendi hayatında amir ve nahi, yani elefi ve nehyedici olarak görmesem, kabul etmesem, ben onu peygamber kabul etmiş sayılmam. Arkadaşlar, peygamberin peygamber olabilmesi için hayata hakim olması gerekir. Eğer bir şey reddedilecekse, bir şey kabul edilecekse, evet veya hayır denecekse o demelidir. Evet veya hayırı, red veya kabulü, emir veya yasağı, tamam Allah diyor. Ama Allah'ın dediğini biz nereden öğrendik? Allah'ın dediğini biz Resulullah'tan öğreniyoruz. Başka bir kaynağımız yoktur bizim. O halde Resulullah'ı sevmek demek, onun dediği her şeyi kabullenmek, onu hayatımızda söz sahibi kabullenmek demektir. Her işimizde onu örnek almak, her işimizi ona benzetmeye çalışmak demektir. Öyleyse heveslerimizi Rasul ekleme uydurmanın manası budur. Rasul Ekrem'i hayatımızda amir ve nahi kabul edeceğiz. Hayatımızda karar verme, reddetme ya da kabul etme makamında kabul edeceğiz. İşte böylece Resul-i Ekrem'e tabi oluşumuz Allah'ı sevmiş olduğumuzu ortaya koyacak. Öyleyse arkadaşlar bakın sofralarını, sofralarınız onun sofrasına benziyorsa onu seviyorsunuz demektir. Değilse yalancısınız demektir Allah korusun. Değer Kur'an'la münasebetiniz onunkine benziyorsa siz Allah'ı seversiniz demektir. Ticaretiniz, evleriniz, mala bakışınız, ispar anlayışınız, gece hayalınız, tuvalete gidip çıkışınız, yataklarınız, kılıp kıyafetiniz, namazlarınız, zikirleriniz, endişeleriniz, eğer onunkilere benziyorsa onun yolundasınız demektir. Peki neydi? Nasıldı onunki? O halde arkadaşlar biz sünneti tanımak zorundayız. Sünneti bilmeden, sünneti tanımadan peygamberinkini anlayamayız ve böylece küm hayatımızı peygamberimize uydurmamıza ona benzemeye çalışmamıza imkan ve ihtimal de kalmayacaktır o halde arkadaşlar şu cümlemi iyi anlayın her şeyden evvel Resulullah'ın ne getirdiğini bilmek zorundayız Resulullah'ın getirdiklerine uyabilmek için heveslerimizi Resul-i Ekrem'in getirdiğine tabi kılabilmek için her şeyden önce Resulullah'ın ne getirdiğini bilmek zorundayız o halde Kur'an ve sünneti tanımalıyız tanımalıyız ki arzularımızın heveslerimizin ona uyup uymadığını bilelim anlama imkanı bulalım. E, bilmezse ne yapar adam? İşte hemen evine dünyanın halısı, kelebek mobilyalar, avizeler, kale bodurlar, fayanslar, fırınlar, buz çamaşır makinaları alırken eğer kendilerine sorabilecek kadar Allah ve Resulüne Kur'an ve sünnete yakın değilse adam ne yapacak bu adam? Mesela arkadaşlar Nihasla Allah'ın kendisine takdir ettiği hisseyi bilmeyen kadın, arzusunu İslam'a nasıl uydurabilir ki? Sofrada Ekrem'in nasıl yemek yediğini yemeyen, bilmeyen bir Müslüman, e, arzusunu nasıl Peygamber'in getirdiğine uyduracak ki? Öyleyse arkadaşlar, heveslerin, arzuların Rasulullah'a mutabakati şarttır. Mümin olabilmek için bunda büyük zaruret vardır ve bunu gerçekleştirebilmek için de biz Resul-i Ekrem'in sünnetini ve onun bize getirdiği Allah'ın kitabını çok iyi tanımak zorundayız ki ona ne seviyede uygun hareket ediyoruz, ne seviyede ondan kopmuşuz, uzaklaşmışız bunları çok güzel bir biçimde anlama imkanı bulacağız demektir. Bakın Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde buyurur ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةً مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık o işte muhayyerlik kalmamıştır. Yani o konuda seçim hakkı kalmamıştır. Allah ve Rasulü bir konuda hükmetmişse, bu böyle olmalıdır demişse, Artık ne mümin erkeklere ne de mümin kadınlara o konuda seçme hakkı, irade, hürriyet kalmamıştır. Benim mantığım bunu böyle kabul etmiyor. Şu benim şu şekilde hoşuma gidiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor demek artık Müslümanlara yakışmayacaktır. Böyle diyecekse işin başında İslam'a girmeseydi. Bir adam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra zaten kendi iradesini, kendi belliğini Allah'a satmış demektir. Ya Rabbi ben tüm hayatım konusunda bilgim kıttır. Kendi menfaatlerimi bilemem senin kadar. Sen her şeyi benden çok mükemmel bildiğin için senin ve peygamberin benim hakkımda aldığı hangi karar varsa ben onları aynen uygulayacağım. Benim iradem yoktur demek istiyoruz. E madem ki bu benim mantığıma hoş gelmiyor, bu benim aklıma yatmadı, ben bunu böyle yapmak istiyorum. Şöyle benim hoşuma gidiyor diyecektik de, e kafirler gibi bu dile girmeseydik, mantığımızla, aklımızla, nefsimizle, hoşumuza giden şeylerle amel Arkadaşlar, <gülüyor> bakın, Hz. Ömer buyurur ki, ''Allah ve Resulünün kötü gördüğü şeyi iyi gören mümin değildir.'' Bir daha söyleyeyim cümleyi. ''Allah ve Resulünün kötü gördüğü bir şeyi iyi gören bir adam mümin değildir.'' Yani Allah ve Resulü bir şeye haram demişse, kötü demişse, çirkin demişse, bunu iyi gören kişi mümin değildir. Allah ve Resulü bir şeye iyi demişse, helal demişse, onu salihattan, tayyibattan saymışsa, onu kötü gören, çirkin gören, haram gören kişi de yine mümin değildir. Evet, Allah ve Resulünü seveceğiz, hem de Allah ve Resulünü her şeyden çok seveceğiz, sonra an يُحِبَّ الْمَرْأَى لَا la اِلّٰى illa Biz de sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Yani Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Peki arkadaşlar, madem ki sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Yani Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Peki Allah kimleri sever? Allah neleri sever? Allah kimlerden hoşlanır? Bunu da bilmek zorundayız. Madem ki Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Allah'ın sevmediklerini sevmeyeceğiz sevdiğimizi Allah için seveceğiz. O halde Allah kimleri sever, Allah neleri sever, Allah'ın sevdiklerini de bilmek zorundayız. Bakın hatırlayabildiğim bir iki ayet burada okuyayım. Bunlardan birisi şöyle اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ <gülüyor> كَأَنَّهُمْ Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurur ki şüphesiz ki Allah saf saf bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olarak yolunda mücahede ve mücadele verenleri sever. Arkadaşlar, demek ki Allah'ın sevdiği zümbe saf saf bir duvarın tuğlaları gibi kucaklaşmış, kaynaşmış birbirlerine kenetlenmiş olarak Allah yolunda cehdeden, cihad eden, mücadele veren kullarını sevmektedir. O halde biz de Allah'ın sevdiğini sevecek öyle bir cemaat olmaya çalışacağız. Madem ki Allah bunları sever, biz de Allah yolunda cehd edeceğiz, cihad edeceğiz. Allah'ın dininin yayılması için çırpınacağız. Allah'ın dinini gündemde tutma adına, O'nun Peygamber'in sünnetini müdafaa etme adına çevremize tebliğ ve talimde bulunacağız. Bakın, başka bir ayeti kelimesinde yine Rabbimiz sevdiklerini bize şöyle anlatır. ye اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتِدَّ مِنْكُمْ عَنْ Fasaf yâti Allahu biquom kafirin, fi sabilillah, Aranızda kim dininden dönerse, Allah'ın dinine muzahir olmaktan vazgeçerse, yani Allah'ın dinine omuz vermekten payanda olmaktan vazgeçerse, Allah kendinin onları, onların da Allah'ı sevdiği bir kavim getirecektir ki Ezilletin عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Onlar müminlere karşı boynu yerde, başı yerdedir. Zillet içindedir. Tevazu içindedir. اَمَّا اَعَذَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı da boynu diktir, serttir. Kafirlere karşı da alabildiğine onurludur. يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ Onlar Allah yolunda cihad ederler. Allah'ın dininin yayılması için cehnederler, çırpınırlar. Ve bu konuda da insanların kınamasına aldırış etmezler. İnsanların kınamasından zerre kadar endişe edip korkmazlar. İşte Allah'ın sevdiği insanlar bunlardır. Hadis'in son bölümü okuyup inşallah bitireceğim. Son bölümünde Allah'ın Resulü bakın şöyle buyuruyor. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار Böyle bir durum ki kişi imanda küfürden kurtulmuş, şirkten, nifaktan kurtulmuş, İslam nimetine ermiş, erdirilmiş. İşte bu adam tekrar eski durumuna düşmektense yeniden küfre, yeniden şirk ve nifaka düşmektense ateşe atılmayı yeğleyecek Ateşi atılırcasına ürkecek, titriyecek ve fiksinecek İşte bu üçüncü sınıf insan da iman tarıtmış, imanın zevkine ermiş kişidir. Biliyorsunuz bir hadislerinde Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, İslam toplumunda Müslüman olduktan sonra bu dini beğenmeyerek dinden dönen kişinin öldürüleceğini anlatır. İşte bu adam tekrar eski durumuna dönmüştür. Eski şirkine, eski küfrüne, eski şifakına, eski nifakına dönmüştür ve bu adam İslam toplumunda ölümü hak etmiştir. Çünkü ruhla münasebeti kesilmiştir, kalple ilgisi, irtibatı kesilmiştir. Önce dinle, Kur'an'la, sünnetle münasebet kurmuş, yani ruhla münasebet kurmuş bu adam canlanmış. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ''Kur'an için ruhtur'' der. Bu adam Kur'anla dinle münasebet kurmuş, yani ruhla münasebet kurarak canlanmış, hayatî takını kazanmış. Sonra bu adam ruhla münasebetini kesmiş. Yani kalple ilgisi, irtibatı kesilmiş, Kur'anla ilgisi, irtibatı kesilmiş. İşte bunun için bu mütedâk bölümü hak etmiştir. Arkadaşlar bir defa nası şudur. Bir gün önce bir gün sonraya göre geliriz. Bir daha söyleyeyim. Bir gün önce yani dün bu güne göre geridir. Bir gün önce, bir gün sonraya göre geridir. Dün, bugüne göre geridir. Geride kalmıştır. İşte bundan şunu anlıyoruz ki, mümin asla geri dönmeyecek. Geride kalmayacak. İki günü birbirine müsavi olan, geri dönen, önceki günü yaşayan mümin ziyandadır. Hani Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde onu son derece açık ve net bir biçimde anlatır. İşte iki günü birbirine müsavi olan adam, yani geri dönen, yani önceki günü yaşayan mü'min ziyandadır buyurur. Öyleyse mü'min hep yürüyünce, hep ilerleyince, hep iyileşince mü'min imanın tadını tadacaktır. İşte hadisin son bölümünde Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bize bunu anlatır. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun, rızasından ayırmasın. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi, duyduğumuz, dinlediğimiz şeylere önce iman edip sonra onları pratik hayatımıza aktarmayı, itikadlarımızı, bakışlarımızı o şekilde <gülüyor> düzeltmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder fısın. Sübhane Rabbike Rabbil Azze Teammı Yassifun ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin El Fatiha.